Bismillahirrahmanirrahim. Biz bir ayeti nefretler veya unutturursak ondan daha hayırlısını yahut da dengini getiririz. Bilmez misin ki Allah şüphesiz her şeye kadirdir. 107. Göklerin ve yerin mülkünün gerçekten Allah'a ait olduğunu ve sizin için Allah'tan başka bir sahip ve yardımcı olmadığını bilmez misiniz? Nefk meselesi İbn-i Abbas'tan laf der ki biz bir ayeti nefk kadar kabli değiştirirsek demektir. Biz bir ayeti nefk kadar yani bir ayeti ortadan kaldırırsak demektir konuda kardeşlerim pek çok kitap yazılmıştır. Ebu Hâsım, Ebu Ubeyt Hâsım bin Sellem, Ebu Davut Ersicistani, Ebu Cafer Ennekhaz, İbn-ül Enbari, Mekki, İbn-ül Arabi ve diğer ülemalar bu konuda eser yazanlar arasındadır. Ülema nasih ve mensuhu bilmedikçe bir müstesinin Kur'an'ı terser etmesinin caiz olmadığını söyler. Hatta Hazreti Ali bir kadıya nasih ve nansuhu bilir misin diye sorduğunda kadı hayır cevabını verir. Bunun üzerine Hazreti Ali kendini de başkalarını da helak ettiği şeklinde ona mukabelede bulundu. Mesih ile ilgili meslelere bakacak olursak Kur'an'da nesk ile ilgili bir takım meseleler vardır. Lugat manası nesk'ın Allah şeytanın karıştırdığını giderir. Sonra Allah kendi ayetlerini tahkim eder. Hac 52. ayetinde olduğu gibi izale yani bir ayetin yerine başka bir ayetle değiştirdiğimizde nahıl 100 ayetinde olduğu gibi tedbir manasındadır. Mirasın birinden diğerine intikalinde kullanılan tenasül-ül-mevaris tabirinde olduğu gibi de tahvil veya intikal manası da vardır. Bir yerden diğer bir yere nakil manasına da gelir. Kitabı istinsah ettim ifadesinin olduğu gibi bir kitapta bulunan yazıyı bir başka yere nakletmek manasında taşır. Mefk kardeşlerim dört ayrı baba ayrılır. Kur'an'ın, Kur'an'ın annesi sünnetin sünnetle mefkı Kur'an'ın sünnetle sünnetin Kur'an'la mefkı diye. Allah subhanahu ve teala bu indirmiş olduğu ayette herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya unutturursak onun yerine daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz diyerek nasıl olduğunu gündeme getirmiştir. Kimi yerde dayan, kimi yerde hükmünü tamamı kaldırandır, kimi yerde Hükmü kalkıp tilaveti baki olan vardır. Kimi yerde hükmü baki tilaveti baki olan vardır. Behut tilaveti unutturup hükmü baki olanlar vardır. Bunlarda Allah Azze ve Celle bizlere kitabında bildirdiği gibi nefkın olduğunu söylemiştir. Kur'an'ın Kur en yakın böyle hatırlayabileceğiniz Bakara 219. ayete giderseniz burada Allah subhanahu ve teala'nın içki hakkında indirdiği şeyler vardır. Bunun bir kısmı faydalı, bir kısmı zararlıdır demiş. Nisa 43'te sarkoşken namaza yaklaşmayın ve Mayı'da 90-91'de kesin çizgilerine koymuştur. Kur'an'ın Kur'an'la meskine örneklerdendir. Yine birinize ölüm geldiği zaman size sarf kılındı. Bakara 180. ayeti var ise vasiyet yoktur hadisiyle mensuh olmuştur. Yine Rabbimiz ve Teala Orucu güçlükle tutanlara bir fidye vardır. Bakara 184. ayetir. Ramazan'a erişen orucunu tutsun. Bakara 185. ayetle mensuh yani nesk Yine oruç geceleri kadınlara yaklaşmak size helal kılındı diyerek Bakara 187. ayet sizden öncekilere yazıldığı gibi Bakara 188 üçüne atmıştır. Nefretmiştir. Evet kardeşlerim. Birçok Kur'an-ı Kerim'de bu tip Mesih ve Mensuh'a giren ayetler vardır. Sünnetin sünnete meskine baktığımızda ise buradaysa kardeşlerim Mekke'nin fethinden önce abdest meselesinde abdest bozuculara baktığımızda ateşte pişen her şeyden dolayı abdest almak gerekiyordu ki abdest bozucuydu. Mekke'nin fetinden sonra kazayı hacet, yerlenme önden ve arkadan çıkan şeyler cinsi münasebet hayret mahalline dokanma ve deve eti müstesna ve yaslanarak yatarak uyuma abdest bozuculardan kılındı. Bunun dışında kalan yani ateşte pişmiş bir şeyden dolayı yemek yeme abdest bozucular abdest, sayılmıyor. Ve her namaz için bir abdest alınırdı. Mekke'nin fethinden sonra ne oldu? abdest bozucu bir hal vuku bulmuyorduğu müşteşi hastalık geçerli kılındı. Onun dışında yine sünnetin sünnetlerine süne bakacak olursak Alt Ali Birgül Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına çağırıldığında ve Sılatü Vesselam Efendimiz'in yanına geldiğinde üstünden sular damlıyor ve herhalde seni diyor rahatsız ettik evet diyor Şu Su, sudan dolayıdır yani bir insan eşiyle cinsim münasebet yaptığında meni gelmiyorsa ona gusül gerekmez diyor ama Mekke'nin fethinden sonra kim bir kadının dört ayağı arasına girer ve hatanı hitanı'yı geçince gusül vacip olur demiştir bu olayı ne yapmıştır? Nefretmiştir. Kur'an'ın şimneti nefretmiştir. neyse en yakın aklıma gelen şu an kıble meselesidir. Mescidi Aksa'ya doğru kılınan namazı Allah Azze ve Celle Bakara'daki indirmiş olduğu ayet-i ile biz senin ikide bir başını göğe doğru kaldırdığını biliyoruz artık hoşlanacağın bir kıbleye seni çevireceğiz nerede olursan ol artık yönünü mescidi harama çevir diyerek Allah subhanahu ve teala ne yapmıştır sünneti Kur'an'la mesk etmiştir Kur'an'ın sünnetten nesrine gelince buna da en yakın verebileceğimiz örnek Mur 2. ayeti okursanız Orada Allah subhanahu erkek olsun, kadın olsun, zina, edenlerden, zina edenlere yüz sopa vurulmasını, emrinde bir topluluk bulunmasını ve bu olayı onlara tatbik ederken onlara acıma hissinin galebe gelmemesini emrediyorum. Hadis-i Şerif'e baktığımızda ise Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunun hükmünü benden alın benden. Kim evli ve dulsa zina ederse o taşlanarak öldürülmedir cüzası. Bekarsa yüz soka ve sürgündür demiştir. Her ne kadar Rabbimiz Fahamuhu ve Teala ayetlerinde bunu bildirmiş olsa da yine aklı ön plana çıkaran mutezile dediğimiz insanlar nasih ve mensubu inkar yoluna gitmişler Allah subhanahu ve teala için bunu bir eksiklik olarak görmüşler ve ayetleri o kadar cesareti tevil etmişler ki bunu inkar yoluna gitmişlerdir bu inkar edilecek bir husus değil Allah subhanahu ve teala'nın ayetin bitiminde de dediği gibi Allah'ın bunları yapmaya kadir olduğunu bilmez misin diyor Allah doğruya tabi olan sanını kullardan eylesin